Mart. Mart ayı şu alemin başıyla sonuna dair iki bilimsel açıklamayla açıldı. Başlangıcı açıklayan bilim insanları İsviçre'deki CERN fizik araştırma merkezinde yaptığı araştırmaların sonucunda kainatın oluşumu hakkındaki en büyük sırlardan biri olarak kabul edilen atom altı parçacığı Higgs bozonunun varlığını kesin olarak tespit edildiğini duyurdular. Bu bilgiyi hayramıyorsak diye derin tefekküre dalmıştık ki Amerikalı bilim insanları da işin sonuna ilişkin korkunç kehaneti açıklamakta gecikmedi. Araştırmalara göre derhal harekete geçmezsek en geç 100 yıl sonuna doğru yeryüzünde 11 bin yıldır görülmemiş bir iklim içinde olacağımız kesindi. Tekerlekten akıllı telefona, mızraktan füzeye, diktadan demokrasiye, Tüm unsurlarıyla medeniyeti mümkün kılan ılıman iklimin sonunu insan marifetiyle getirmiş oluyorduk anlaşılan. Çok alamet belirmişti. Hawaii'de yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkan son ölçüme göre atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu tarihin en yüksek seviyesi olan 397 ppm'e bu ay içerisinde ulaşmıştı. Kar ve soğuk havanın etkisi altında olan Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcular Hava alanlarında ya da araçlarında mahsur kalırken son 50 yılın en soğuk Mart ayını yaşayan İngiltere'de restoranlarda günlerce mahsur kalanlar vardı. İşin ilginç tarafı 2012 yılının aynı günleri oralarda görülmüş en sıcak aylar olarak da nitelendiriliyordu. Almanya, Rusya, Ukrayna hep aynıydı. Macaristan'da 15 Mart Ulusal Bayramı soğuktan kutlanamadı. Karlar erimeye başlarken Britanya'da çevre ajansı bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluğun makus kaderini dekler ediyordu. Sel ve kuraklıklar Büyük Britanya'nın yeni normaliydi artık. Öte yandan yaşanmakta olan felaketin farkında olanlar da vardı. İklim değişikliğindeki kötü gidişata karşı sanatçılar, aydınlar, sivil toplum çalışanları ve halk birleşerek gezegen elden gidiyor...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 Güneydoğu'da sinsi kuraklık, tüm ülkede azalan yeraltı suları. Bunların hiçbiri birer rastlantı ya da münferit vaka değil. İklim değişiyor ve bu ekmeğimizden suyumuza, hayatımızın her yönünü, her anını derinlemesine etkiliyor. Doğanın amansızca yağmalanması yüzünden Mezopotamya'da, Avrupa'da, Orta Amerika'da birçok kadim uygarlık, Yalnızlığından serinip süpürüldü. Eğer şimdi harekete geçmez, doğaya bakışımızı değiştirmezsek, bizim de çocuklarımızı bırakacağımız bir uygarlık olmayacak. Onlara kazanmaları neredeyse imkansız bir var olma mücadelesi, mutlak bir çaresizlik bırakacağız. Evrensel ahlak ilkelerini ayaklar altına almış, kısa vadeli çıkarlarımızı hayatlarının önüne geçirmiş olacağız. İklim değişiyor. Çözümlerimiz ve vaktimiz varken harekete geçmemeyi vicdan kabul etmez. Bizler sıradan insanlar olarak doğaya bakış açımızı ve önü alınmaz bencilliğimizi değiştirme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Artık doğayla barışma zamanının geldiğini. Bu değişimi gerçekleştirebilecek gücün hepimizin yüreğinde olduğunu biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz, şimdi başaramazsak her şey bitecek. Oyun bitecek. Barış sonsuz bir hayal olarak kalacak. Karşımızda yeni ve farklı bir düşman var çünkü. Hayatta yaptığımız başka her şeyi anlamsız kılmaya yetecek büyüklükte bir bela. İklim değişiyor ve sosyal adaletsizliği kat be kat arttırıp derinleştiriyor. Toprağın sağlığı ve suyun saflığı, yeryüzü toplumlarının ayakta kalıp kalmayacağını gösterecek olan son ölçüler artık. Gezegen sürekli uyarıyor ama gözler kör, kulaklar sağır kalmaya devam ederse kibir denen şeyin ne büyük bir felaket olduğunu yakında hepiniz öğreneceğiz. İşte onun için vicdanı olan tüm yurttaşlarımızı elde hala çözüm imkanı varken gezegeni kurtarma seferberliğinde kendi payına düşeni yapmaya, bu büyük sorumluluğu paylaşmaya çağırıyoruz. İklim daha fazla değişmeden biz değişelim çözümün parçası olalım. Mart ayının ortalarında Diyarbakır Belediyesi sadece bir gün içerisinde yaklaşık 2000 çocuğun kaybolduğunu duyurdu. Durumun tuhaflığı 21 Mart'ta Diyarbakır'da gerçekleşen tarihi Nevruz kutlamaları esnasında miting alanında kaybolan çocukların sayısından da belliydi. Abdullah Öcalı'nın Nevruz kutlamalarında okunan silahları bırakın çağrısı ülkede ve dünyada yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüldü. Erdoğan açıklamayı olumlu bulduğunu söyledi. PKK aylardır elinde tuttuğu 6'sı asker 8 kamu görevlisini serbest bıraktı. Ama gazeteciler için... İşler o kadar barışçıl gitmiyordu. Gazetesinin yayımladığı İmralı tutanaklarının arkasında duran, bu yüzden de başbakanın tepkisini çeken tecrübeli gazeteci Hasan Cemal, yazısını yayınlamadığı gerekçesiyle milliyetten istifa etti. Bu durum sadece Cemalle sınırlı kalmayacak, birçok milliyet yazarı daha ayrılmak zorunda bırakılacaktı. Gazetecilerin işi zordu ama kadınların işi daha da zordu. 2012'de iki çocuk annesi Diyar Bey'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kocasının ailesi tarafından öldürülmesi halen akıllardayken bir sene sonra yine 8 Mart'ta Nazlı Aydın bir erkek tarafından öldürüldü. Aynı günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla aralarında Van Kadın Derneği'nin de bulunduğu 10 derneğin kapatılmasını istiyor. Kadıköy'de Kadınlar Günü için yürüyen kadınlara saldırılıyor kadın cinayetlerini durduracağız platformunun, bilgi edinme hakkı yasası kapsamında 2012'de işlenen kadın cinayetleri konusunda yaptığı başvuruya gelen cevapla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kendi kayıtlarının bile eksik olduğu ortaya çıkıyordu. 2011 yılından bu yana 10.000'den fazla kadının öldürdüğü Suriye'de, savaş sırasında 6.000'e aşkın kadının ırzına geçildiği haberleri de gelmekteydi. Yine bu günlerde İngiltere, Suriyeli muhaliflere askeri teçhizat yardımı yapma kararı alırken Fransa muhaliflerin silahlandırılması için Suriye'ye silah ambargosunun kaldırılması için çalışıyordu. İran'ınsa Esad yönetimine askeri yardım yaptığı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey ve diğer bazı milletvekillerinden oluşan heyetin Şam'a gizlice gidip Beşar Esad ile görüşmesi tepki çekerken, Suriye'de giderek daha fazla çocuğun savaşan tarafların saflarına katılmaya başladığı haberleri geliyordu. Amerikalıların %53'ünün Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaline asker göndermesini hata olarak değerlendirdiği Mart ayında belirlenirken, ülkede 2003'ten bu yana en az 112 bin sivilin şiddet yoluyla öldürüldüğü bildirildi. Guantanamo'da 10 küsur yıldır sorgusuz sualsiz tutulan ve haklarında hiçbir dava açılmayan mahpusların açlık grevi ise devam ediyordu.